Rijim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyayı vel mursalim ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah'ın el-efalul husnası ve aşk demiştik her efalının aşktan tecelli ettiğini Allah gülünü sevdiği için, rahmet ettiği için, muamele ettiğini anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Bütün mesele Rabbimiz muhatap olduğumuzu bilmemizdir. Her anda onunla muhatap olduğumuzu anlamadan ne kendimizi, ne Rabbimizi, ne de hayatı anlamış oluruz. Sıra Allah'ın kadere fiiline gelmiş, efaline takdir etti takdir eder takdir eder yaratır takdir edip muamele eder takdir eder bir sınır koyar miktar koyar bir zahiri takdiri vardır bir de manevi takdiri evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Rabbinin ismini tesbih et, ela olan Rabbinin ismini tesbih et. Yaratan, düzene koyan O'dur. Takdir eden, hidayet eden O'dur. Takdir edip yolu gösteren O'dur. Ona bir yol takdir etmiş hangi yolu takdir etmiş? Bu yol bir zahiri bir de manevi olarak. Zahiri olarak insan için neyi takdir etmiş? Doğduğunda evet, anası olacak, babası olacak, kardeşleri olacak, toplumun içinde yavaş yavaş büyüyecek. Büyüyecek, buluğa erecek, akli erecek, Rabbini bilmek için, tanımak için yola girip, çabasını, gayretini sarf edecek zahiri olarak, sonra yaşlanır, sonra ölür. Bu zahiri takdirdir. Bununla beraber hayatı yaşarken, bazen sağlıklı olur, bazen hasta olur, olur ki bir organını kaybeder. Bir takdiri vardır. Bir de manevi olarak takdir etmiş, yolu göstermiştir ona. Cennetin yolunu, hidayetin yolunu, kendisine varacak yolu. manevi olarak büyüyüp, kamil insan, hazreti insan olacak yolu. Yolu gösteren O'dur. Her bir kul için böyle bir takdir yapmıştır. Takdir yapmadığı hiçbir kul yoktur. Hiçbir kul ötekine benzemez. Kopya değildir yani kopya yok. Her neyi takdir etmişse aynı zamanda onu levh-i mahfuzda yazmıştır. Ama Allah kuli için her neyi takdir etmişse o onun için sadece hayırdır. Onun için şer değil, hayır. Onun için hayır olsun diyedir. Hayır ve birbirinden ayırt etmek için Nasıl anlamamız gerekir? Hayır odur ki, bizi Rabbimize yaklaştırsın. Bizi cennete taşırsın, Bizi Hazreti insan yapsın. Bu bizim için hayırdır. Şer nedir? Eğer bizi Allah'tan uzaklaştırdıysa, cennetten uzaklaştırdıysa, bizi bizden, insan olmaktan uzaklaştırdıysa o da şerdir. O her ne olursa olsun. Bu tercihi kim yapıyor? Bu tercihi, yani bu takdiri kul yapıyor. Kula aittir. Allah onun için saf hayri, rahmeti, cenneti takdir etmiş. Ama kul dilerse cenneti takdir etmeyebilir. Cenneti takdir etmeyince cehennemi takdir etmiş olur. İnsan olmayı takdir etmeyince hayvan olmayı takdir etmiştir. Kazarmayı takdir etmeyince Allah'ın ona takdir ettiği gibi kaybetmeyi kendi kendine takdir etmiştir. Gönlünün cennet olmasını takdir etmeyince cehennem olmayı takdir etti. Nuri takdir etmeyince karanlıkta kaldı, karanlığı takdir etmiştir. Ama Allah onun için sadece hayri, cenneti, güzelliği, insan olmayı, Kazarmasını takdir etmiştir. O da Allah'ın kendisi için takdir ettiğini takdir etmeyince ters tarafa evet, gitti demektir. Şerri kendisi tercih etti demektir. Allah insanı neden yaratmıştır? İki damla sudan. Sonra, sonra ona şekil vermiştir. Bir biçim vermiştir sonra onun için takdirini yapmıştır. Allah her şeye takdirini yapandır. Her şey için takdirini yapandır. Her şeyi bir ölçüyle, bir düzenle yapandır. Buna beraber aranızda ölümü takdir eden biziz. Hiç kimse buna mani olamaz. Allah aya, güneşe menziller tayin etmiş, takdir etmiş. Ona bir yörünge takdir etmiş. Her biri kendi yörüngesinde yüzer. Bu takdiri yapan Allah'tır. Allah neden bunu yapıyor? Kulları ayetlerini görsün diye. Allah sana bir zarar dokundurursa yine kendisinden başka o zararı kaldıracak hiç kimse yoktur. Eğer sana bir hayır verirse, dokundurursa, ona da kimse mani olamaz, ona mani olabilecek hiç kimse yoktur. Ve o her şeye kadir olandır, her şeye bir takdir yapandır. Muhakkak ki taneleri, çekirdekleri yaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte, Allah budur. Siz buna şahitken nasıl yüz çeviriyorsunuz, nasıl döndürüyorsunuz Allah'tan başka tarafa? Allah her şeyi ben takdir etmişim buyuruyor. Onun için buyuruyordu, onun izni olmadan ağaçtaki yaprak düşmez. Çekirdek çatlayıp filizlenmez, tohum çatlayıp yeşermez. Hiçbir şey olmaz. Rüzgar esmez. Yağmur yağmaz. Her şeyi biz takdir etmişiz. Her şey bir takdire göredir. Yakın göğü kandilerle, yıldızlarla süsleyen O'dur. Onu koruyan biziz. Bu her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Allah'ım takdiridir. Bir de Allah cenneti anlatıyor. Orada evet, nereye bakarsan bak, ne yana dönersen dön. Görebildiğin tek şey çok büyük bir nimet, pek büyük bir nimet ve büyük bir mülk, büyük bir saltanat. Evet, bunu kimin için takdir etmiş? Müminler için. Allah müminler için cenneti takdir etmiştir, iman etmeyi Rabbinin kendisi için takdir ettiğini takdir etmeyenlere de cehennemi takdir etmiştir. Evet. Takdir ederken Allah önce diler, irade eder, hüküm verir, ol der, olur. Ol demiştir, olmuştur. Her emri eksiksiz yerine gelir. Her şey eksiksiz, kendi iradesiyle Rabbinin emrini tercih etmiş, gereğini, emrini yerine getiriyor. Bütün varlık böyledir. Her şeyi onu zikreder, onu tesbih eder, Rabbine iman etmiştir, aşkla sema eder, Rabbini istiyor ve koşuşturuyor, say ediyor, sema ediyor, onun seması, onun sayıdır aynı zamanda. Onun tesbihiydir. Onun zikridir. Evet, aşkla en küçüğünden atomundan en büyüğüne galaksiye kadar her şey Rabbini hamd ile tesbih edip sema ediyor. Hepsini söylediği evet. Özetle tek bir kelime vardır. Seni seviyorum diyor. Başka da bir şey değildir. Tesbih ederken de onu söylüyor. Hamd ederken de onu söylüyor. Şükrederken de söylüyor. Tekbir ederken de, tevhid ederken de, hepsinde söylediği aynı şeydir. Seni seviyorum, seni istiyorum. İnsan kendi iradesiyle tercih eder. O iradesiz aşıktır. O başka bir şey görmüyor ve başka bir şey bilmiyor. Her şeyi onunla biliyor. Ama insan ona irade verilmiş, tercih etme hakkı verilmiş, o başka tercihler de yapabiliyor. Onu harife yapan, zaten üstün kılan, onun bu tercih halidir. Bütün her şeyin, toprağın, onu çekmesine rağmen, onun kendini Rabbine çekip, Rabbini tercih etmesidir. Rabbini tercih edip, Rabbine varan yolu kendisi için takdir etmesidir. Bu da takdir eder. Allah ona takdir etme hakkı vermiştir. Onun için buyuruyordu, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Dileyen şükretsin, Rabbinin kendisi için takdir ettiğini tercih etsin, dileyen nankörlük yapsın. Onu Allah'tan bilmesin, kabul etmesin. Tercih onundur. Nasıl dilersen öyle yap. Allah'ın bizim için takdir ettiğini biliyoruz. Ama eğer Allah'ın bizim için takdir ettiğini biz de takdir etmezsek onu alamıyoruz. Neyi takdir etmiş? Ruhundan nefretmiş. Niye o alamıyoruz? Takdir edemediğimiz için. Sadece kabul ediyorum, istiyorum demek takdir değildir. Yeterli bir dua değildir. Onun için dilin, gönlün, fiilin, amelin beraber olmadığı dua takdir, dua değildir, takdir değildir, tercih değildir yani. Allah öyle buyuru, buyuruyordu, Allah kullarının küfrüne razı olmaz, imanına razı olur. Yani kulu için imanı takdir etmiş ama iman etmezse küfre düşer. Küfre düşmesine razı olmaz ama takdiri ona vermiş, tercihi ona vermiş. Razı olmazsa ne olur? Küfre düşerse Allah'ın rızasını kaybeder. Allah'ın kendisinden razı olmasını bekleyemez. Hangi halde rızayı ister, bekleyebilir? Allah'ın kendisi için takdir ettiğini o da takdir ederse iman etmeyi kendisi için takdir eder, tercih ederse, Müslüman olmayı, Allah'a teslim olmayı tercih ederse, muttakı olmayı tercih ederse, cennete koşmayı tercih ederse, hayırda yarışmayı tercih ederse, Peygamber'e tabi olmayı tercih ederse, Allah'ın vahyine iman etmeyi, her bir ayete tek tek iman edip, gereğini yapmayı tercih ederse, Allah'a verdiği sözü yerine getirirse, sözünde sadık olursa neyi kazanır? Allah'ın rızasını, Allah'ın yakın, yakınlığını, ebedi hayatını, Hazreti İnsan olmayı kazanır. Allah'ın kendisine nef ettiği ruhu kazanır, güzelliği kazanır, kendi maneviyatını kazanır. Allah'ın kendisi için takdir ettiğini, takdir ettiği için, Kendisi de takdir ettiği için, tercih ettiği için, gereğini yaptığı için kazanır. Gereğini yapmayanlar takdir edemedi, tercih edemedi demektir. Ama bunun için mutlaka çaba gerekir, gayret gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi sahih gerekir. Yani koşması gerekir. Allah dünya hayatındaki nimetleri anlatır, bunları tenezzül etmeyin buyurur. Ahireti, cenneti anlatır, yarışanlar bunun için yarışsın. Cennet için yarışsın. Allah'ın rızasını kazanmak için yarışsın. Mütakî, Allah'a yakın, mukarrebun, Allah'a dost olmak için yarışsın. Çünkü bunun için yaratmış. Ona, Onun için böyle bir takdir yapmış. Ama kul, Allah'ın takdirini beğenmezse, kendisi için kabul etmezse, ben kendim için daha güzel bir takdir yaparım dediyse, ne demiş oldu? Ben senden daha iyi biliyorum. Senin benim için takdir ettiğini kendim için beğenmiyorum, kabul etmiyorum. Ben kendim için daha merhamet sahibiyim, daha rahmanım, daha rahimim, daha güzelini biliyorum. Onun için öyle yapmıyor, böyle yapıyorum deyip, Ters tarafa gider. Ters tarafa gidince ne olur? Allah'tan uzaklaşır. Kendinden, hakikatinden uzaklaşır. insan olmaktan uzaklaşır. Allah'ın kendisi için takdir ettiklerini kaybeder. Evet, kendini kaybeder, Rabbini kaybeder, ebedi hayatını kaybeder. Bir günlük dünyada yer, içer... Öyle buyuruyordu, yesinler, hayvanlar gibi yesinler, içsinler. Sonra huzurumuza gelip hesap verecekler. Neden böyle bir tercih yaptıklarının hesabını verecekler? Allah sorsa, gurum, sana her şeyi anlattım, her şeyi vahyettim sana, seni kendime davet ettim, dostluğuma davet ettim. Neden benim dostluğumu bırakıp, Şeytanı ve zürriyetini dost edindin diye sorsa, kim nasıl bir cevap verebilir? Sen şeytanın dostluğunu benim dostluğuma nasıl tercih ettin? Hangi akılla yani? Neye dayanarak yaptın? Onun için buyuruyordu, iman eden bir delille iman etsin, kafir olanlar da bir delille kafir olsun. İnkar edecekse bir şeyi bir delilini göstersin. Böyle bir durumda kul cevap verebilir mi? Hayır. İnsan sanki bu hayat bitmeyecekmiş gibi zannediyor. Allah'ın kime, ne zaman gel diyeceğini kimse bilmez. Ölümü biz takdir ettik dedi. Hiç kimse nerede öleceğini, yarın ne kazanacağını, nerede öleceğini Bilmez dedi, bilemez. Kim biliyor? Bir tek Allah bilir ve O'nu takdir etmiştir. Kulun takdirinin dairesine ne giriyor? Ebedi hayatı. Ebedi hayatı kazanma tamamen kula aittir. Kulun takdirine, tercihine bağlıdır. Ama dünyaya ait böyle bir takdiri yoktur. O sadece Allah'ın kendisi için takdir ettiğini ne yapıyor? arıyor, onun peşinden koşuyor, ama neyi takdir etmişse o gelir, ondan başka gelmez. Ama ebedi hayatı için bütünüyle takdir ona aittir. Allah bu takdiri vermezse onu sorumlu tutmaz. Dünyaya ait herhangi bir şey için sorumlu tutar mı? Hayır. Yani şu kadar parayı niye kazanmadın demez, niye zengin olmadın demez, niye sağlıklı olmadın demez. Neden? Onun elindeki bir şey değil. Neyi takdir etmişse, o ancak onu alabiliyor zaten. Ama ebedi hayati hakkında evet, her takdirinin hesabını sorar. Yaptıklarının hesabını sorar, konuştuklarının hesabını sorar, yetmez. Bir de gönlünden geçirdiklerinden dolayı hesaba çeker, hesabını sorar. Çünkü onun elinde takdiri ona vermiş. Bütün peygamberler kendi hayatları için bir takdir yapmıştır. Peygamberlere iman edenler de takdir yaptılar. Neyi takdir ettiler? Ebedi hayatlarını, Allah'ın rızasını, Allah'ın yakınlığını, dostluğunu, cemalini takdir ettiler. Kazandılar mı? Kazandılar. Evet, Allah'ın Resulü ile beraber Allah'ın vahyine tabi oldular. Resulüne tabi oldular, kazandılar. Takdir etmeyenler ne oldu? Takdir etmeyenler ya onlara karşı durup düşman oldu veya her iki tarafta bizi ilgilendirmez dedi, kaybettiler. İnsanın da kendine bakması lazım. Takdirini neye yapmış, tercihini neye yapmış? Hedefini neye belirlemiş? Bakmalidir. Yani sorulsa, bu dünyadaki hedefin nedir diye sorulsa bir kula, eğer o bu dünyadaki hedefim ebedi hayatımdır, cenneti kazanmaktır, Allah'ın rızasını kazanmaktır, Allah'ın yakınlığını, dostluğunu kazanmaktır, bu hayattaki hedefim Allah'a kul olmaktır, dost olmaktır, yakın olmaktır demediyse, onun imanı var mıdır? Soralım kendimize. Yeteri kadar bilgimiz var hepimizin. Böyle söylemeyen birinin imanı var mıdır? Cevap yoktur. Böyle birinin imanı yoktur. Neden yok? Çünkü Allah'ı, Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın takdirini her şeye tercih etmemiş ahireti dünyaya tercih etmemiş. Kendisi için başka tercihler yapmış. Böyle bir durumda öyle buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahiretten nasibi yoktur dedi. Ne diyecek? Seni istiyorum diyecek. Ve diyecek. Demediyse imanı yok. Bu bir gönül meselesi. Eğer onun için Allah Resulü, Allah yolunda cihad etmek her şeyden sevgili değilse, öyle buyurdu. Sizin için Allah Resulü, Allah yolunda cihad etmek ananızdan, babanızdan, evladınızdan, eşinizden, ticaretinizden, evlerinizden, aşiretinizden daha sevgili değilse Allah'ın emrini, belanızı bekleyin dedi. Senin işin bitti dedi. Allah her şeyden sevgili olması gerekir. Resulü her şeyden sevgili olması gerekir. Bir de Allah yolunda cihad etmek. Yani ebedi hayatını kazanıp onu takdir etmek. Önce takdir etmesi gerekir. Takdir etmezse zaten niyet etmemiş bir kere. Hedefini belirlememiş. Hedefi olmayan insan zaten hedefe koşamaz. Zaten yürüyemez. Zaten kazanamaz. Cihad edemez dolayısıyla. Yoksa biz Allah'a inanıyoruz, Peygamber'e inanıyoruz, ahirete, cennete, cehenneme inanıyoruz demek iman değildir. Allah söylüyor: Eğer Allah Resulü Allah yolunda cihad etmek senin için her şeyden sevgili değilse, eğer sevgili ise bunların hepsini de kurban etmen gerekir. Hiçbir şey bırakmadık. Evet, anan, baban, evladın, eşin, çocukların Buna beraber alışverişin, ticaretin, evinin, siz o sevdiğiniz meskenleriniz, evleriniz dedi. Eğer bunlardan herhangi biri sizin için daha sevgiliyse kaybettin. Her an Allah'ın gazabı sana gelebilir. Gazap gelse bunu anlar mı? Onu da anlamaz. Niye? Eğer gazap geliyorsa kalbi mühürlenmiş demektir. Yanlış yoldadır, doğru yolda olduğunu zanneder. Öyle zannediyor. Cehenneme doğru yol alıyor, cennete gittiğini zannediyor. Ama imanın yok. İnşallah hep beraber Allah'ın bizim için takdir ettiğini biz de takdir edeceğiz, tercih edeceğiz. O bizim için neyi tercih etmişse, sen bizim için en güzelini tercih etmişsin ya Rabbi, biz de onu tercih ediyoruz diyeceğiz. Buna beraber çabamızı, gayretimizi sarf edip alacağız onu, kazanacağız. Allah kolaylaştırır dedi, Kolaylaştırır. Evet, Yesere kolaylaştırır. Neyi kolaylaştırıyor? Kulü için neyi takdir etmişse ona onu kolaylaştırır. Kulluğu, Allah'a kul olmayı, kendisine kul olmayı kolaylaştırır. Ondan daha kolay bir şey yoktur bir insan için. Ama Allah'a kul olmazsa ne yapar? zor olanı tercih etmiş. Bir sürü şeye kul cool olması gerekir. Dünyaya kul cool olur, paraya kul cool olur, insana kul cool olur, insanların şöyle ya da böyle demesine kul cool olur. Bir sürü şeye kul cool olur. Kul cool olmak zorundadır. Zaten kuldur. Allah'a kul cool olmayınca diğer varlıklara, diğer güçlere de ilahlık sıfatı verir. Bu hepsine kul cool olur. Kul cool, köle olur. Seni ''En kolay olana muvaffak kalacağız.'' buyurdu Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Dolayısıyla bütün müminlere, ''En kolay olana muvaffak kalacağız.'' ''En kolay olan Allah'ın gösterdiğidir.'' Onun için, ''Sen hatırlat, sen nasihat et, öğüt ver.'' ''Öğüt fayda verir.'' Kime fayda veriyor? Allah'tan harşet duyana, Allah'a karşı edepli olana, Rabbinin azametini bilenlere öğüt fayda verir. Gerisine, gerisi hiç işitmemiş gibi, anlamamış gibi yapar. Kim Allah'ın verdiği öğütten, nasihatten kaçınır? Bedbaht olanlar, şaki olanlar Rabbini dinlemez, o nasihatten, öğütten kaçınır. Gerçek şu ki, hep her birinizin işleri başka başkadır. Önemli olan kulun Rabbine dönüp Rabbini dinlemesidir. Rabbinin kendisi için takdir ettiğini takdir edip kabul etmesidir. Biz ona kolaylaştırırız. Yeter ki Rabbini tercih etsin. İnsan olmayı tercih etmiş olsun. Kim verir? En güzeli de tasdik ederse. Takva sahibi olursa. işte o. Kazanmıştır onu en kolay olana muvaffak kılacağız. İşlerini kolaylaştıracağız. Yani en güzelini yapması için ona kolaylık sağlayacağız. Rabbine giderken, Rabbinin rızasını kazanmaya çalışırken işlerini kolaylaştıracağız. Kolay kılacağız işlerini. Kim de cimrilik yapar, kendini ihtiyaçsız görürse, en güzeli de yalanlarsa kabul etmezse ona da onu da en zor yola hazırlarız zor yuvarlanacağı zaman mali onu kurtarmaz kimse ona yardım edemez kendini zora koşmuştur Dünyanın yükünü sırtlanmaya çalışıyor, yüklenmeye çalışıyor. Oysaki ki ona düşen sadece kulluğunu yapmaktı, insan olmaktı. Ebedi hayatını kazanmaya çalışmaktı. Bunun içinde yapması gereken şey nedir? Güzel yapmak. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapmak kolaydır. Kötülük yapmak zordur insan için. Çünkü o güzel yapsın diye yaratılmış. Güzel olarak yaratılmış. En güzel, tek güzel olan tecelli etsin. Rabbi onda tecelli etsin diye onu yeryüzüne halife kılmış. İman edip, salih amel işleyenler için Allah, Rahman olan Allah, gönüllere sevgi verecek. Allah'ın vaadidir. Biri eğer iman eder, salih amel işlerse, Rahman olan Allah'ın rahmeti onun üzerinde tecelli ettiği için diğer insanlar iradesiz onu sevecek. Gönlü sevecek. ruhu onu seviyor. Evet, hitap Resulullah Efendimiz'edir. Kur'an'ı senin dilinle, yani Arapça olarak indirdi ki, Onunla hem müjdeli hem de uyarıp ikaz edesin diye. Niye senin diline indirdik? İyice anlatabilesin diye. Bu durumda, Allah öyle buyuruyor başka ayet-i biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Hem de onların dilini konuşan. Neden? İyice anlatsın diye, iyice anlaşılsın diye. Onun için Allah'ın kitabını kendi dilimizden anlamamız gerekir. Zaten Arapçasını bilenler, Arapça bilenler okuyup anlar. Bilmeyenler kendi diliyle Allah neyi söylemiş, onu anlamaya çalışır. Onu anlamaya çalışması gerekir. Yani Allah kolaylaştırmıştır. Hz. Musa dua ederken, Rabbim göğsüme genişlik ver dedi. İşimi kolaylaştır. Bu durumda kulun Rabbine dua etmesi gerekir, işimi kolaylaştır diye. Hangi işi yaparsa yapsın, Rabbinden evet, yardım isteyip işimi bana kolaylaştır demesi gerekir. Eğer Allah işleri kolaylaştırıyorsa, kulun bu kolaylığı Rabbinden istemesi gerekir. Kolaylaştırır. Evet Hz. Musa ile dua ediyordu. Düğümü dilimden çöz ki anlattığımda, vahyini anlattığımda beni anlasınlar. Bir de ailemden bana bir yardımcı ver. Evet. Kardeşim Harun'u dedi. Onunla beni güçlendir. İşime onu yardımcı kıl, ortak kıl. Devamında ne dedi? Seni çok tesbih edelim, seni çok zikredelim. Muhakkak ki, bizi gören sensin. Allah ne buyurdu? Sana istediğin verildi. Yani duanı kabul ettin. Allah bize duayı öğretiyor. Evet, i̇şimi kolaylaştır diye duayı öğretiyor. Her işte işimi kolaylaştır diye Rabbimizden istememiz gerekir. Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki evet, dinlerler öğüt alırlar. Allah eğer Kur'an'ı kolaylaştırdık dediyse o kolaydır. Onu anlamak kolaydır. Yeter ki anlamayı isteyelim. Bir de Allah. Açar dedi, neşreder. Neyi neşrediyor? Kıyamet günü herkesin amel defterini önünde açar. Neşreder, açar önünde. Ne zaman açıyor? Gök siyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında, cennet yaklaştırıldığında, herkes neyi getirmiş olduğunu... Anlar. Dünya hayatını yaşarken beraberinde ahirete ne getirdiğini anlar. Öyle buyuruyordu. O günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün. Evet. Ayet devam ediyor. Evet. Kahrolası insan. Ne nankör şey dedi. Ne kadar da nankördür insan. Allah onu neden yaratmış? Hangi şeyden yaratmış? Bir damla sudan. Bir damla sudan yarattı. Sonra ona şekil verdi, ona biçim verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Sonra dilediği vakitte onu tekrar diriltti. Hayır dedi Allah. Doğrusu o insan Allah'ın emrini yerine getirmedi. Allah'ın ona kolaylaştırdığı yolda yürümedi. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmedi. Rabbinin kendisi için takdir ettiğini takdir etmedi, edemedi. Allah yemin ediyor, neşredenlere yemin ediyor. Açanlara, yayanlara neyi açıyor, neyi yayıyor? Elbette ki Allah'ın vahyini. Birbiriyi ardınca gönderdiklerime and olsun ki, neyi göndermiş? Resullerini. Evet yaydırça yayanlara seçip ayranlara evet, öğüt zikir bırakanlara yemin olsun ki bir de Allah emreder buyurdu. Evet emreder. Emre. Doğrusu insan Allah'ın emrini tam olarak yerine getirmedi buyurur Allah emreder her neyi emretmişse söyledim biraz önce neyi takdir etmişse insana onu yapmasını emreder insan da emrediyor mu? elbette ki emir, hüküm, insanı o da emrediyor ya Allah'ın emrettiğiyle emrediyor emrettiği gibi emreder Allah'ın buyurduğu gibi, o da söyler, davet ettiği gibi davet eder, ya da nefsiyle yapar, şeytanla yapar bunu. Allah'ın emrettiğiyle emredilince Allah'a halife olur, şeytanın verdiği vesveseyle konuşunca, davet edince, şeytana halife olur. Onun için Allah, doğrusu insan, Allah'ın emrini tam olarak yerine getirmedi. Bir kısmı pa bir parça yapıyor, bir kısmı hiç yapıyor, bir kısmı kendine göre yapıyor, bir kısmı de elbette ki Allah'a göre yapıyor. Allah, meleklere secde edin buyurdu. Bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. Allah buyuruyor, sana emrettiğim halde neden secde etmedin? Ne dedi? Ne dedi? Ben ondan hayırlıyım. Onu çamurdan, beni ateşten yaratmışsın. Ben ondan hayırlıyım. Onun için secde etmedim. Takdir yaptı kendisi için. Allah'ın kendisi için emrettiğini, takdir ettiğini kabul etmedi. Ben kendim için böyle takdir ediyorum, böyle tercih ediyorum. Ben ondan daha hayırlıyım. Onun için secde etmiyorum, dedi. İnsan da bakmalidir. Allah'ın emrettiği herhangi bir emri karşısında kendisi de başka türlü takdir edip başka türlü emrediyor mu? Kime? kendini, nefsine. Şirke düşenler, atalarının dinine uyanlar, Allah'ın vahyine değil de atalarından öğrendiği gibi dini yaşamaya çalışanlar, bir kötülük yaptıkları zaman, Derler ki, biz babalarımızı, atalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti. Onlar, babalarımız böyle söylüyor, Allah'ın emri böyledir, derler. De ki onlara, Allah kötülüğü emretmez. Allah'ın emrettiği sadece hayırdır. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De onlara. Yani Allah bir şey söylememiş onu vahyetmemiş ve siz onu din olarak kabul edip Allah'ın emretmediği şeyi Allah böyle emrediyor mu diyorsunuz? De ki onlara, Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzünüzü O'na dönün. Dini sadece Allah'a haskılarak ibadet yapın, dua edin. Sizi ilk yarattığı gibi gene öyle ona döneceksiniz. Hesabı ona vereceksiniz. De onlara. De ki ben Rabbime abdolmakla emrolundum. Ve yine Rabbim bana Müslümanlardan olmamı emretti. Allah'ın emrettiği evet Müslüman olmamız yani Allah'a teslim olmamızdır. Ve yine de ki Rabbim bana Kur'an'ı okumamı emretti. Artık kim Allah'a teslim olur, Kur'an'ı okur, evet, Rabbini dinlerse doğru yola, sirat ve müstakime erer. Doğru yola, sirat ve müstakime giren de sadece kendisi için girmiş olur. De ki onlara, ben sadece sizin için bir uyarıcıyım, davet ediyorum. Sirat ve müstakime Allah'a teslim olmaya Müslüman olmaya davet ediyorum de. De ki, ey insanlar eğer benim dinimde bir şüpheniz varsa şunu bilin ki Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Sizin abd olduklarınıza abd olmam. Ama sizin de canınızı alacak olan Allah'a abd olurum. Bana müminlerden olmam emredilmiştir. Allah müminlerden olmamızı, Müslümanlardan olmamızı, adaletle hükmetmemizi emretmiştir. Sana emredildiği gibi dost doğru yol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Evet, haddinizi aşmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o bütün yaptıklarınızı görendir. Allah size kendisinden başkasına abd olmamanızı emretti. İşte dost doğru yol, dost doğru din buydur. Ama insanların çoğu bilmezler. Niye çoğu bilmiyor? Çoğu iman nedir anlamamış, abd olmak nedir anlamamış ondan. Evet sen. Emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir. Allah'a şirk koşanlardan yüz çevir. De ki ben Müslüman olmakla emrolundum. Allah'a teslim olmakla emrolundum. Ve sakın Allah'a ortak koşma diye emrolundum. Allah'ın gösterdiği yol, sırat-ı müstakim yoludur. Bize Rabbine teslim ol diye emredildi. Rabbim beni doğru yola hidayet etti. Dost doğru, sırat-ı müstakime, dost doğru olan dine, Allah'ı bir bilen, buna beraber hiçbir şekilde Allah'a şirk koşmayan dine hidayet etti. Evet o Hazreti İbrahim müşriklerden değildi. Allah'a şirk koşanlardan değildi. "De ki benim namazım, evet ibadetlerim, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir." bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyimdi. Evet. Allah Müslüman olmayı emrediyor, mümin olmayı emrediyor, ediyor, i müstakimde olmamızı emrediyor. Allah'a itaati emrediyor. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmemizi emrediyor. Allah ile yaptığımız misakın gereğini yerine getirmemizi emrediyor. Peygamber'e tabi olmamızı emrediyor. Buna beraber hayırda yarışmamızı, Rabbimize koşmamızı emrediyor. Emretmediği hiçbir şey yok. Kul ya Rabbinin emrini dinler ya da Rabbinden yüz çevirir. Ben senden daha iyi biliyorum der. Kendini, nefsini, benliğini, ilmini, aklını Allah'a şirk koşmuş olur. Onun için Allah'ın vahyi karşısında ya işittik ve itaat ettik deriz. Ya da işittik, kabul etmedik deriz. İşittik, reddettik deriz. İşittik, isyan ettik deriz. İşittik, görmezden geldik. işittik yüz çevirdik deriz. Hepsi aynı kapıya çıkar. Ama işitmeyen kimse yoktur. Ya da işittik, işitmedik gibi yaptık diyoruz. Tercih tamamen insana aittir. Ya bu hayatı yaşarken Allah ile beraber yaşarız, Allah'ın huzurunda yaşarız, muhatap olarak Allah'ı kabul eder, her anda bizi imtihana tabi tutup bir muamelede bulunduğunu kabul eder, biz de Muameleyi Rabbimize yaparız ya da kabul etmeyiz, yüz çeviririz. Emir sahibi benim, hüküm sahibi benim, takdiri ben yapıyorum, emri de ben veriyorum, nasıl istersem öyle yaparım. Ben kendi kendimin sahibiyim, bir şeylerin sahibiyim deyip kendimizi, nefsimizi Allah'a şirk koşarız. Ama insan biliyor ki, O'na ait hiçbir şey yoktur. Bunu en güzel bilenler kimlerdir? Elbette ki peygamberler. Evet, Allah buyuruyor, Hz. İsmail, babasıyla beraber yürüyecek, koşacak çağa geldiğinde, Hz. İbrahim, Hz. İsmail'e söylüyor, seni kurban ettiğimi görüyorum. Rüyamda öyle görüyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Hazreti İsmail ne dedi? Allah sana neyi emrediyorsa Allah'ın emrini yerine getir babacığım dedi. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Beni Allah'a Allah'ın emrettiği gibi kurban et dedi. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Allah emredince Hz. İbrahim eğer Hz. İsmail'i kurban edip Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Hazreti İsmail beni kurban etti deyip Allah'ın emri yerine gelsin diyorsa ne anlamamız gerekir? İşte mümin budur. Müslüman budur. Onun için Allah Hazreti İbrahim'i bir takım imtihanlarla, kelimelerle imtihana tabi tuttu. O da gereğini yerine getirdiğinde seni dost edindim dedi. Kendime veli, halil edindim dedi. Dost. Dost olmak için kurban etmek, kurban olmak lazımmış. Kurban etmeyenler, kurban olamayanlar Dosta, dostluğa layık değildir. Allah hayri emrediyor. Bütün peygamberlere, aynı zamanda iman edenlere hayri emretmesini emrediyor. Kötülükten sakındırmasını emrediyor. Hakkı tavsiye edip emretmesini, sabri tavsiye etmesini, emretmesini, rahmeti tavsiye etmesini, birliği, beraberliği, kardeşliği tavsiye etmesini, emretmesini, istiyor. Allah her neyi emretmişse Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak insanın Allah'ın emrettiğini, emrettiğiyle emretmesi gerekir. Bunun dışına çıkarsa ilahlık iddia etmiş olur. Nefsini, kendini ya da birilerini Allah'a şirk koşmuş olur. Onun için ısrara ne diyoruz? Allah ne dediyse O. Ne dediyse O haktır. Ne dediyse O doğrudur. Ne dediyse o güzeldir. Ne dediyse bizim için lazım olan, gerekli olan odur. Onun dışında her ne varsa o da yalan, o da yanlış, o da küfür, o da şirk. O da bizim için zarar ve ateştir. Mesele Rabbimizi kabul etmektir. Allah'ı kabul etmektir. Ya kabul eder insan, ya kabul etmez. Biraz kabul edeyim, biraz kabul etmeyeyim. O seni kabul etmez. O öyle bir kulü kabul etmez. Bu durumda ne demiş olur? Ben de onun ortağıyım. Biraz onun gibi olsun, biraz da benim gibi olsun. Demiş olur. Ama bütün gönlüyle kabul edip, kul insan beşerdir. Yanlış yapar, eksik yapar, günaha düşer. Bu ayrı bir şey değil. Onu kabul etmemek başka bir şeydir. Yani yanlış yaparken benim bu yaptığım yanlıştır. Allah yanlış demiş, bu yanlıştır. Ben yanlışa düştüm. Bu günahtır. Bu, bunu yapmamam lazım ama acriyetimden yaptım. Demesi gerekir. Günahını, yanlışını savunmaması gerekir. Yoksa, yoksa küfre düşer, şirki Allah ile arasına perde olur. Yoksa, evet, Allah'ın gazabına uğrar. İmanını kaybeder. Yapamasa bile, Allah'ın emriyle emretmesi gerekiyor mu? Evet. Emir neyse o. Onun için her konuda Allah neyi emretmişse onu söyler. Yapamasa bile onu söyler. Allah'ın emri budur der. Bazıları söylüyor işte mesela birine namaz kıl diyorsun, sen kılıyor musun? Hayır. O zaman kıl demez. Ne der? Kılmamız lazım. Rabbimiz böyle emretmiş, bunu mutlaka yapmamız lazım. Namaz müminin miracıdır. Mutlaka namazı ikame edip Rabbimizin huzuruna çıkmamız lazım der ve demelidir. Namazı kılmasa bile söylemelidir. Kendini de işin, işin içine katarak kılmamız lazım demesi lazım. Yoksa kılmıyoruz, onun için anlatmayalım da, söylemeyelim de ya da böyle hafife alalım dese doğru olur mu? Kesinlikle yanlış olmuş olur. Yani biri içki içiyorsa mesela, zaten içiyoruz o zaman hiçbir şey söylemeyelim. Hayır söyleyelim, bu yanlıştır diyelim. Günahımızdan, yanlışımızdan yana durup onu savunmuyoruz. Bu yaptığımız şey yanlıştır, bunu bırakmamız lazım. Bunu terk etmemiz lazım, bundan kurtulmamız lazım demelidir. Yani Allah'ın emrettiğiyle emretmelidir. Ne olur? Allah'ın yardımı gelir, ondan kurtulur. Allah'ın yardımı gelir, o tembellikten kurtulur, namazını ikame eder, huzurda durur. Allah'ın yardımı gelir. O senin için dua olur, senin duan olur o çünkü. İnşallah Allah'ın emrettiği gibi biz de emredeceğiz, yani tavsiye edeceğiz, yani davet edeceğiz. Her nedenle sakındırdıysa biz de sakındıracağız inşallah. Elbette ki önce kendi nefsimize, kendimize emredeceğiz. Gönlümüze emredeceğiz. Bedenimize, elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dilimize emredeceğiz. Allah hakim olsun diye. Allah'ın hükmü üzerimizde, gönlümüzde geçsin diye. Hüküm, emir Allah'ın olsun diye. Allah'ın bizim için takdir ettiği tecelli etsin diye. Bizim için neyi takdir etmişse... Üzerimizdeki muradı neyse o gerçekleşsin diye. Evet. Allah'ın ah. emriyle kendimize, gönlümüze hükmedeceğiz. Bizim için neyi takdir etmişse biz de onu takdir edip kazanacağız inşallah. Allah bizi kazanan kullarından eylesin, kaybedenlerden eylemesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.